705 numaralı konu, Hazreti Ebu Bekir'in Bedir ashabına başkanlık vermek istememesi ve Hazreti Ömer'in bununla ilgili sözü, evet, Hazreti Ebu Bekire, Bedir savaşına katılanların niçin idareci olarak atamıyorsun diye soruldu. Cevap olarak, onların kıymetinin ne kadar büyük olduğunu biliyorum. Fakat onları dünya ile kirletmek istemiyorum. U bin Kaab, Hazreti Ömer'e, beni niçin idareci olarak tayin etmiyorsun, dedi. Ömer, dininin kirlenmesinden korkuyorum, dedi.